Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an ile sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız onadır.